Evet açık radyo burası ve Açık gazete içindeki Soma nöbetini dinliyorsunuz şimdi. Ben Seçil Türkan, Barış Demirhal ile beraberiz teknik masada ve bir stüdyo konuğumuz var. Burada doktor Alper Öktem'i ağırlıyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet Soma'nın 3. yılını geride bıraktık Soma Madenci Hatay'ın 3. yılı geçti. Geçtiğimiz programlarda Soma Çocuk Gençlik Derneği'ni de konuştuk. Orada da gelişmeler var. Oraya da önümüzdeki aylarda belki dönme ihtimalimiz olacak. Dava süreci devam ediyor ama bu bu sefer Soma ile ilgili bambaşka bir şey konuşmak istedim istiyoruz. Özellikle şu anda zeytin tasarısı da gündemde. Bir taraftan e, zeytincilik cilik meselesi sanayinin içine sokulmak isteniyor ve bakan bize tesis mi zeytin mi diye çok net bir soru sordu. E, bugün içinde cevap verilmesi bekleniyor bu konuya. Genel kurulda geçtiğimiz hafta içinde ertelenmişti. E, neler bekliyor zeytinciliği bilmiyoruz. Manisa çokça çekmiş durumda en azından zeytin meselesinden ama bu kez başka bir tarafından bakalım dedik biz konuya ve güneş penallerini konuşacağız. Soma için bir umut olabilir mi? Alper Öktem değerlendirecek. Sizin bir fikriniz var. Soma'daki ölen madencilerin ailelerinin oluşturduğu bir grup. Sendikacı arkadaş Kamil Kartal ve bir filmle arkadaşlar Almanya'ya geldiler. Son Nefes ya da Nefes filmi ismi. Genellikle alev derleklerini ama on yerde gösterdiler. Üç kere izledim. Arkalarına takıldım ve sonra yani niye gösteriyoruz Almanya'ya o filmi? Duruşmaya ilgi ...ve kamuoyu ilgisi oluşturmak için... ...duruşmayı gözlemeye kendim... ...o sıra Şubat ayında sanıyorum... ...duruşmayı gözlemek için kendim geldim... ...3 gün, 2 gün orada yaşadım... ...aileleri gördüm... ...çok zengin izlenimlerle döndüm... ...cinayet, maden cinayet işlendiğinde... ...unutmayacağım sözünü... ...kendime verdim ve bu defa başka olacağını... hissediyordum... ...Soma ile ilk de bu bağlantılar kurulduktan sonra... ...işin bir tarafı beni özellikle ilgilendirmeye başladı... ...o da bu Soma emekçi kadınlar... Ve Alevi Kültür Merkezi deniyor. Alevi Kültür Merkezi Başkanı Aysin Hanım bir taraftan soma emekçi kadınların ürünlerinin dağıtılması için katkı yapmaya çalışıyor. Bir taraftan da çok pratik bir şey. E, maliyeti düşürmek için elektrik masrafını düşürmeleri lazım. E, dernek binası e, derneğe ait. Hı hı. Üç katlı ve soma emekçi kadınlar derneğin iktisadi faaliyet gösteren kolu yaz aylarında ne bileyim 500 lirası belki daha fazla veriyoruz dediler. İşin e başka bir geçmişi var. O da şu. E, Yirca'ya gitmiştim. Sevil Turan ve Arif Ali Cangü ile birlikte. Yırca'da tam Kolin kuracak, kurmayacak e, santrali günlerinde. O zaman da Soma'da Alevi Derneği'ne diyelim, Cem e, Alevi Kültür Merkezi'ne düşünce şu. Güneş panelleriyle ilgili. Bir yerlerde görünür olması lazım. Türkiye'de bu olmadı. Paralar harcanıyor, projeler yapılıyor farkındalık yaratmak için. Şimdi Türkiye'de biraz şuna benziyor. Bakıyor insanlar başka bir ülkede tekne yürüyor, güneş piliyle çalışıyor. Aa harika bak yeni bir şey var gibi konuşuyoruz ama... Yani ...biraz kendimize pay biz ne yapacağız... Doğrusu. ...nasıl yaparız üstelik bunu... Da evet, e, ...belki bu güneş ile... ...güneş enerjisi ile ilgili çalışmama döneyim... ...adım da güneş gönüllüsü... ...böyle bir isim taktım... Şimdi, e, yani ...güneş enerjisi konusundaki bilgilerimden biraz bir şeyler söyleyeyim... ...elektrik santralleri... ...enerji santralleri... ...büyüdükçe büyüdü... ...devası hale geldi... ...kömür santralleri, termik santraller, ...atom, nükleer güç santralleri... ...tekeller yani... ...dolayısıyla daha büyük tehlikeler... ...daha büyük tehlikeler, savaşlar vesaire... ...güneş ışığından, parçacığın hareketinden hareketle... ...bunun elektriği üretilmeye başladı... ...sili ...herkesin sahip olabileceği bir üretim haline geldi... ...yani endüstri devriminden beri bu çapta bir... ...üretim aracı da böyle bir devrim... ...bir tarif edilebilir mi bilemiyorum... ...yani işin ekonomi politiği çok ilginç... ...ciro yapan bir üretim aracı olmaktan da... ...üretim aracı da diyemiyorum... ...yani kendiniz için de üretirsiniz... ...satmadığınız takdirde meta da değil... Almanya'da, Yasin birkaç defada Almanya'da biz bu mücadeleyi çatılarda kazandık diyor. Olay şu, bizim 80'li yıllarda, ben 40 yıldır Almanya'dayım. Almanya'da çok eskiden beri bir e, sarı güneş ve nükleer santrallere hayır yazar bir afişimiz vardır. 80'li yıllarda bir de e, onun muarızları, karşı görüş aynı afişi benzetmiş... Ama ortasına bir taş çağı insanı koymuş, taş çağına geri dönmek mi istiyorsunuz diye alay ediyor Şimdi hmm. bu diğerleri 90'ları bulamadılar, yani kayboldu bu, bu çıkartma. <gülüyor> Tabii siyasi bir karar var, ancak bir takım insanların bunu kurmaları gerekiyor. Yeni bir teknolojinin başarılı olmasında sürüme dönmesi çok önemli. Aslında tam da Soma için de aynı şeyi planlıyorsunuz. Aynı, yani aynı şeyi. örneğin Alevi Kültür Derneği dedik, Soma Yemekçi Kadınlar bir kolu. Ee, nasıl olur da maliyet düşerden yola çıkarak? Siz güneş enerjisini orada kullanmayı hedeflediniz. Umaliyet işler aslında sonradan çıktı. Hmm. Başlangıçta ben görünürlük arıyordum. Yani Başka bir, bir şey. camil olması bir e, Alevi Kültür Merkezi'nde olması, okullarda olması yani toplumda konu olur diye ümit ediyordum. Hı hı. Ama daha önemlisi az önce biz bu mücadele çatılarda kazanıp derken biz kimiz? Yani biz de kastetim Almanya'da nükleer karşıtları. İsteriz istemeyiz. İstediğinizin dışında alternatifini de e, yaratma konusunda çaba göstermemiz gerekiyor. Peki Türkiye'de de en azından sonunda çatılarda kazanmak mümkün mü sizce? Nasıl Türkiye'de öneriniz? de çatılarda kazanmak mümkün. Ben çatılar için uğraşıyorum. Termik santral karşıtları fük iklim mücadelesi iklim değişikliğine karşı mücadele ve nükleerlere karşı mücadele alternatif gelişimle noktasında bir taraftan siyaset ama bir taraftan da insanların işte bir araya getirip kooperatif kurmaları lazım ya da krediyle ya da işte küçük bir şeyler yapıp bu teknolojinin yaygınlaşmasına hizmet etmeleri lazım. Evet. Peki Soma'da mesela böyle bir en başta Alevi Kültür Derneği'nde kurulsa böyle bir yayılır mı sizce etrafa? Hayır. Yani Soma ciddi Yayınmaz. bir evet, termik santral e, Yayılmaz. Orada bir tartışma gibi. yaparız. Ama başka bir şey var. Şimdi e, Soma e, Alevi Kültür Merkezi, Alevi Kültür Merkezi ile bir birlik. Yani yüz civarında belki daha fazla üyeleri var. Hı hı. E, yani başka yerlerde de yapılır. Sonuçta benim kuşaktan arkadaşlara ulaşmaya başladım. Onu da çok seviniyorum. Taşın altına elimizi koymamız lazım anlamında. Şey anlatayım, biz nasıl yaptık? Almanya'da kendi evimizde var. 96 senesindeydi 1,5 kilowattlık bir şey. Evini yani Evin ihtiyacı 3,5-4 kilowatt kurulu güç olması lazım. Bunu yaptık. Önemli olan ilk başladığında ilgi göstermekte işte 100 bin çatı programı başladı. Daha sonra bu 100 bin çatı programı için verilen teşviklerin, kredilerin kullanılması gerekiyordu. Bunu Sonuçta bu işe inanan insanlar ve nükleere hayır diyen insanlar yaptılar. Tabii bir hayır teşvik demek, de var ortada. Evet ben sloganı biliyorum. Güneş rüzgar bize yeter. Bize yeter tamam ona gösterelim. Güzelbahçe'de iki gün önce işte bir yaşlı bir teknikten alınan bir beyefendi evindedik. Yapmış kendisi çalışıyor gösteriyor. Aslında binanın girdiğimiz bütün elektriğini karşılamasından bahsediyoruz değil mi? Yok çok şart değil. Hmm. Türkiye'de yasal düzenlemeler yapıldı. Evet. Değişiklikler yapıldı. Türkiye'de devlet kurumları kooperatifleşme ile üret, elektrik enerjisi üretilmesine güneşten ve yenilenebilir enerjilerin tümünden iyi gözle bakıyorlar diyeyim. Çalıştaylar yapılıyor. Ee, şu anda 17 tane kooperatif var e, kurulmuş ama henüz üretime geçen yok. Fakat bir başka şey var. Bireysel çatı, bir çatısını yapacak olan insanlar bir apartmanın insanı anlaşacaklar birlikte yapacaklar. Burada şöyle bir kavram var. Üretim fazlasını üretim fazlasını e, dağıtım şirketine veriyorsunuz. Yani devlete satmak tabiri diyor Türkiye. Aslında devlet yok o işin içerisinde. Dağıtım şirketinin e, alması söz konusu. Bu serbest ticaret değil ama bir satış lisansı alıyorsunuz. Şimdi evinize e, çatınız biraz büyük. ihtiyacınız 5 kilowatt kurulu güç diyelim. 10 kilowatt yapayım da satayım biraz dersiniz iyi fikir lisans elektrik üretici olursunuz sizin gibi başka düşünenler oluyor 900 veya 1000 999 kilovatta fabrikasın çatısına fabrikasın çatısına kuranlar var mesela Mersin'de bir tarım işletmesi yapmış 500 kilovat kurmuş bir de diyor ki iş adamı e, ben diyor dünyanın her tarafını işte narenciye gönderiyorum yükleyecek gerek yok bakın görüyorsunuz diyor e, bir megawatt'a kadar olan kurulu güçlerde izin prosedürleri var. İsterseniz 999 kW yapın, ister 10 kW yapın, ister 5 kW'lık evinize kurun. İşin hücünde satmak söz konusu olduğunda bürokrasi inanılmaz. O yüzden insanlar bu girişim yapmadılar Türkiye'de. Biraz zorlaştı. Evet, değmiyor. Çatılara statik rapor istiyorlar. E, statik rapor iyi güzel ama... Yani satmasak e, da peki kendimiz için <gülüyor> yapmamız? Tamam, e, çok güzel. Ben de bir süreden beri artık e, onu savunuyorum. Çünkü yapanlar var. Evet. ...invertör deniyor... Ee, ...işte... E, inverterler, e, akıl invertörler var... Evet. ...ve aküle çalışmanız lazım tabii... ...satmadığınız hakkında kendi ihtiyacınız... ...kendimi karşılayayım derseniz... ...eksiğinizi, ihtiyacınız... ...yani eksik geldiği zaman kötü hava, rüzgar yeterli değil... Ee, hmm. ...güneş... ...şebekeden alıyor... ...ama fazlanızı şebekeye vermesi söz konusu değil... Hmm. ...aldı sattı yok... Ee, ...dağıtım şirketli elektrik şebekesiyle... ...fazlasını depoluyor mu... E, ...tabii akülerimiz var... ...çünkü akülleri, akülerde kullanıyoruz... ...zaten çok büyük yaptırım da demiyorum yani... ...amorti etmeyi hesaplıyoruz... ...yani amorti konusu apayrı bir konu da... Ee, ...ben geçen gün dedim... ...yani çok amorti konuşmayalım bir torun fonu kuralım dedim... ...torunlarımızı çok severiz biz Türkler... ...torun fonumuz olsun oraya parayı yatıralım... Hmm. ...torunların gözlerindeki parıltıyı görün güneşler... ...yani şimdi her şeyin de amortisi bu kadar yapılmaz ki... ...fiyasada firmalar insanlara... ...uygun teklif verecek vermiyor... ...bu seviyede değil... Hmm. Yani alışmışlar büyük çapta yapılmasını. Zaten yurttaşlardan da böyle teknik e, talep de gelmiyor. Hı hı. Bunun bir ortasını bulmak gerekiyor. Yani ben bunun için şimdi bir kavram kullanayım. Yurttaşın enerji santrali diye. Bu aslında aşağı yukarı Almancadan İngilizce'de benzer kavramlar. E, yurttaşın enerji santrali için şöyle diyelim. 10 kilowat kadar kurulu güç dersek Avrupa ülkelerinin çoğunda aşağı yukarı yarısı yurttaşın elinde. Ekonominin dışına çıkmaya başlamış ufak bir ucundan. Hı hı. O kadar ki büyük enerji tekelleri pazar kaybediyor. Yani ya değiştirirsiniz düzeni tekelleri yasaklarsınız ne yaparsınız yahut da böyle pratikte bir yolu var. Ama bu sürekli bir mücadele konusu. Yani hükümetler tabii neye ne fiyat verecekler o işler siyasi kararlara bağlı. Tamam, sizin, dediğiniz, sizin dediğiniz gibi e, insanların yapması mümkün. Bunların konuşulması yani önemli olan önce konuşulması için bir e, temeli sağlamak. Soma'da konuşulacak konu biraz daha Derin öyle söyleyeyim Şimdi Soma'nın kömürden geleceği var mı? Yok gibi gözüküyor Bütün kömürler biter dünyada <gülüyor> Hele böyle 10 senede çıkartılan Kömürü aynı galeriler Aynı şartları değiştirmeden aynı makinelerle 5 senede çıkartmaya kalkarsınız Arada insanlar da ölür İşçi güvenliği kanunu yaparsınız Yeni müjdelersiniz Ama uygulamasını 2 sene sonra başlayacağız dersiniz Soma'nın geleceği kömürde mi taşımasını hani ben madem ya da ekonomistlerin konuşacağı bir konuya çok fazla girmiyorum ama şöyle bir şey Almanya'da demir-çelik endüstrisinin merkezi neydi? Ruhr bölgesiydi. İşte Belçika'da belli bir bölge, İngiltere'de belli bir bölge. Bunlar kömürden çıktılar. Kömürden çıkılacağı 50 sene önce de konuşuluyordu, 30 sene önce de belliydi. Belli bir düzen dairinde, belli, belli bir zaman dilimi içerisinde yeni endüstrilere getirmeniz lazım. Yeni şeyler yapmanız lazım. Eğitim ona göre ayarlamanız lazım. Ben diyorum ki Soma'nın geleceği güneş enerjisindedir. Bize çevresindeki dağlarda rüzgar enerjisi sağlamışlar. E, işte rüzgar santralleri var. Hı hı. E, ne kadar çevreyi rahatsız ediyor, zarar veriyor vermiyor bilmem. Yani o konuda çok hassas olmak lazım. Rüzgar santralleri mutlaka gerekli. Ama öyle keyfi değil yani kar aracı olarak görürseniz benim başıma da bir kar gelir adam yani hayır öyle değil ama bir ihtiyacı karşılıyor çünkü rüzgar kışın ve geceleri esiyor daha çok güneş ise yazın ve gündüzleri ortalamanız çok güzel yani nasıl depolacaksınız diyorlar ben güneşin yet yani belli bir miksi sağlamış oluyoruz bu şekilde peki ee, aslında bitirmek zorundayız. bitirmek zorundasınız yani eğitimi konuşuruz. E Niye? E, oradaki oku, okullarda e, bir enerji teknisyenleri de yetiştirmeye başlayın bir taraftan. Hmm. E, şu insanların göçebe hali. Orada kömür bitiyor. Buraya ye, başka yere taşınıyorlar. E, madencilik yapıyor. Soma Soma şehri zaten göç almış. Yani nüfusun yüzde sekseni göçmen. Bitirmemiz gerekiyor diyorsunuz. Hay Allah. Peki aslında hepsini de söyledim. Tabii bunun örnek olarak nereye yapacak? Tabii Soma'da 3-5 örnek gelir arkasından. E, ama bu işte konuşulduğu takdirde şu konuşmanın da ben etkili olacağını düşünüyorum. Evet. Ayrıca Soma Alevi Derneği Başkanı Aysun Hanım aynı zamanda Alevi Kültür Merkezlerinin Genel Sekreteri. Hı hı. Başka yerlerde de kadınlarla bu çalışmaların yapılmasını önermiş uygulamaya geçirmeye çalışıyor. Peki şöyle bir şey mümkün olabilir mi yani hem programı bitirmemiz lazım ama e, Soma'da nihayetinde sizin böyle bir projeniz böyle bir fikriniz böyle bir öneriniz var Soma için en azından bir yerde başlayalım başka yerlere de yayılır diyorsunuz. E, size ulaşması için dinleyenlerimizin bu konuda ulaşmak isteyen olursa sorusu olursa bir önerisi olan olursa bir katkısı olabilecek olan olursa mail adresinizi verelim mi Ayper Bey? E, tabi verelim ayrıca e, bizim güneş Gönülleri e, Kadıköy'de bir grup haline geldi ne yapabilirim sorusunun cevabı kooperatif kurmaktan başlıyor 500 yıllık bir payla bir kooperatif bir şey. e, insanlar kendi çatılarını bir kilovattlık kursalarda damla damlaya göl oluyor yani 100 bin kişi büyük tesis kuracağını 1 milyon kişi küçük kurdu mu netice aynı ama insanlar düşünmeye başlıyor yabancılaşma konusu giriyor işin içerisine e, bu bakımdan e, ...başlamakta büyük fayda var. Bir de aktivist insanlar... E, ...belediyelerle işbirliği içerisinde... E, ...canlık sağlayabilir diye düşünüyorum. Bir belediyesinde, bir ilçede, bir ilde... ...eğer aktif bir grup varsa... ...bunlar e, şey yapabilirler... ...harekete geçirebilirler. Yani Almanya'da 600 watt idi... ...iki sene önce kişi başına düşen kurulu güç. Türkiye'de çok çok daha düşüktü. Yani bir hedef koyarsınız... ...belediye halk işbirlikleri... ...bu da yuvarlak masa yaparsınız... ...yani bu isteğe bağlı... Ee, ...çalışmak için... ...yani Türkiye'deki bu çatıları... ...açmak... Çatılar, ...çatılar boş kaldı... ...bizde bir eksiklik var diye çok düşündüm... Ee, ...yani yolunu açmadan olmuyor... Ee, ...sivil girişimlerle... ...bu tümüyle bir sivil toplum girişimi olacak... ...bir de zeytinlerle ilgili... Onla bağlantılı son bir cümle söyleyeceğim. Bu çok önemli bence. Bunu dünden beri düşünüyorum. Şöyle formül edeceğim. Benim yaşım 63 ne duyuyoruz? Eskiden beri bildiğimiz bir şey. şey i̇şte çölde domates yetiştiriyorlar. Sulama tekniği. Yani başka ülkelerde çöl olan ülkelerde de ile falan tarım gelişiyor. Bizde çölleşme var. Tarım dışı olmaya başladı. B2 oldu. Orman vasfını istedi. Vasıf ettirdi. Ter terk ediyoruz. Güneş panelleri tarım dışı. Tarım, basmı diye de tarım basmını ya tarım vasfını yitirmiş alanlarda kullanılabilir. Bu kolaycılık bu. Bunu çatılarda yapın. Hiçbir mahsır yok. Hiçbir tarzımaya ulaşmaz açmaz. Çatılar orada duruyor boş. Ama illa büyük olacak derseniz. Büyük büyük daha büyük. Bilemiyorum yani dinozorlar da büyüdü de. Zor. Zor. <gülüyor> Çok teşekkür ederiz katıldığınız için Alper Bey. Ee, önemli bir bakış açısıyla aslında konuştuk bu sefer somayı. Burada Alper Öktem konuğumuzdu. Ee, Almanya'dan ama yarıda Türkiye'den zamanının yarısını Türkiye'de yarısını Almanya'da geçiriyor gibi biraz. Ben mail adresinizi söyleyeceğim bir mahsur yoksa. Yani, yut, yut, yut, yut, yut. Alper Atre O ektem.hatmail.de adresinden Alper Bey'e ulaşmanız mümkün. Bize de sorabilirsiniz elbette kaçırdıysanız eğer. Son sözümüz. Biz Yeryüzü Derneği'nin bünyesinde ortaya çıktı. İlk Güneş Gönüllüleri Grubu İstanbul'da. Hı. Yeryüzü Derneği'nden de bilgi alabilirsiniz. Hatta Yeryüzü Derneği'nden de bilgi almanız mümkün. Bizi ee... bulmak kolay. Bu konuda sizin de bir katkınız olursa eğer Soma'da en azından belki bir Kültür Derneği ile başlar ve Soma'ya bir şekilde yayılır mı yayılır umut bu. Sonuçta vazgeçilemez. Çok teşekkür ederiz katkınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Teknik Masa'da Barış Demirel birlikteydik. Ben Seçil Türkkan. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.